Açık Radyo'dayız. 94.9 ve Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi devam ediyor. Son iki güne girmiş bulunuyoruz. Dinleyicilerimizden destekçimiz Aydın ile beraberiz. Merhabalar Aydın Bey. Merhabalar. Ber, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi buralarda bu sabahın körü diyebileceğimiz bir zamanda Cumartesi sabahı burada desteklerken görmekten çok mutluyuz doğrusu. Bize kendinizden ve bizden de bahsederseniz seviniriz. Ne zamandır nasıl bağlantı kurdunuz vesaire. 53 yaşındayım. Tıp doktoruyum ama hekimlik yapmıyorum. Bir ilaç şirketinde farmakovicilans müdürü olarak çalışıyorum. Açık Radyo ile tanışmam ee, Ağustos 1999 depremiyle oldu. Ee, o dönemde deprem sonrası akut dönemde çoğu insanın e, diyebileceğim e, evlerinin ya da yataklarının arabalar olduğu dönemde tam olarak hatırlamıyorum ama e, ya gece ya da bir sabah işe giderken e, arabada programları tararken e, böyle bir Orada kimse var mı, sesimi duyan var mı ee, tekrarları yapan bir e, radyo bu nedir diye orada durdum, durakladım ve devam ettim. Ee, daha sonra da e, kainatın bütün seslerine, renklerine ve titreşimlerine e, açık radyo sloganı e, bana çok dokundu, çok e, benimsedim. E, hala da çok sevdiğim bir slogan. E, bence bugüne kadar e, bunun daha iyisini yaratabilmiş olan var mıdır diye arıyorum. Ben bulamadım. Çok teşekkür. Ederim. 16 ve bunu yıl... kullanarak da eşime keşfettiğim açık radyoyu büyük bir övünçle tanıtma fırsatı da elde etmiş oldum. Tanışmam böyle oldu açıkçası. Ondan sonra da bir izleyici olarak bugüne kadar devam edip geldim. 16 yıldır evet bayağı hatır sayılır siz kuvvetten düşmediniz biz de düşmemeye çalışıyoruz ee, kutluyorum ee, gelişerek de gidiyorsunuz benim gözlemlediğim e, kadarıyla ee, özellikle de deprem konusunda e, bu kadar inatçı bir şekilde konuyu gündemde tutan yayınlara da hala devam ediyor olmanız Mesela. ayrıca e, takdire şayant diye <gülüyor> düşünüyorum kendimce çok teşekkür ederim. Dün konuşuyorduk Gürhan ve bir 20 yılın, 20 hatta 21 yılın muhasebesini yaparken çünkü o kuruluş öncesi de aramızda kurucular olarak bulunanlardan biriydi ve e, hala e, hakikaten altın saatler gibi felaket deprem ve bunun gibi afetlere karşı yayın yapan tek bildiğim kadarıyla tek yayın organı biziz yani tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki nasıl yani 99'da maalesef kötü bir vesileyle, evet, kötü deprem vesilesiyle bu ilişkiniz başladı. Evet. Sonrasında nasıl gelişti? Sonrasını nasıl gördünüz? E, açıkçası ben e, sabah saatlerinde izleme fırsatı bulabiliyorum. E, gün içindeki e, iş tempom yüksek, e, yoğun diyebileceğim bir e, iş yüküm var. E, o nedenle sabah Açık gazete ee, olmazsa olmaz diyebileceğim program, izlediğim. Ee, burada Ömer Bey'i e, kutluyorum. Gerçekten e, sabahın o erken saatinde e, bir önceki akşamdan başlayan bir hazırlıklar var belli ki. Ve e, yayına girmeden son dakikaya kadar devam eden bir hazırlık var. Çok değerli buluyorum. E, dokunulan konular... E, geniş bir yelpazede e, hayata dair e, neredeyse dokunmadığınız yer kalmıyor diyebilirim. Evet. Yani tabii bunda genç kuşaktan arkadaşlarımızın da çok ciddi katkısı oluyor. Mesela şu sıralarda beraber program hazırladığımız Can Gece Can Tombil, Murat Can Tombil diyelim. Gece yarılarına kadar da takip ediyor dediğiniz gibi. O tabii bir süreklilik sağlıyor. E burada ee, belki Avi'yi de anmakta büyük evet. fayda vardır. O da öyle bir çalışma içerisindeydi. Yani gün 7, gün, gün 7 Hı -hı. 24 saat müthiş bir hazırlık içindeydi. Evet. Yani tanıklık ettiği bir çalışmaydı. Avi'nin de hazırlığı. Avi evet. Yani bu böyle bitmek tükenmek e, bilmeyen bir aslında başka türlü de e, yürütmek e, çok zor oluyor. Aslında ben de bu vesileyle bir kendi derdimden bin, bir dokun bin a ah, işit faslına geçecek olursak. <gülüyor> yani daha bu sabah mesela e, yaşadığımız çelişkileri e, sürekli olarak şey yapıyoruz. Tabii i̇lla kötü haber vermek e, gibi bir kaygımız yok. Yani sansasyon yaratmak için. Fakat çok ciddi... E, kriz ortamları da var ve mesela bu sabah da işte çok dünyanın en önemli şeylerinden biri gezegenin yani bir ekinox işte baharın başlaması bir zorlu bir kışın geride bırakılması yani insanlık var olduğu süreden beri bunun ritüelini yapıyorlar. Buna karşılıkta şiddet ve terör olaylarıyla da zedelenmiş bir bahar girişimi vardı. Nasıl ele alacağımızı mesela Açık gazetede yok bu sabah ama yani dünyaya nasıl başlayacağımızı işte Erastan'la da konuşup bir biçimde bunun da bulunul pozitif bir mücadeleye dönüştürülmesini ve başka hiçbir çaresi olmadığını da düşündük. Yani burada ee, müsaadenizle bir iki cümle e, mutlaka etmek isterim çünkü bir bu evet bu yayın hazırlığı sürüyor yani günler boyunca sürüyor yayın esnasında sürüyor ama. ...bir kırılma yaşıyorsunuz, büyük bir kırılma yaşıyorsunuz. Çünkü dünden işte el sıkışarak ayrılıyorsunuz dün akşam 8'de yayını bitirdiğinizde. Aa yarın bahar şarkıları çalalım, dinleyicilerimizle birlikte Nevroz'u kutlayarak işte desteklerini de rica edelim diye... ...buna ilgili arkadaşlarımız koşturuyorlar, Nevroz'la ilgili çalma listeleri oluşturuyorlar. Büyük bir coşkuyla... Gidiyorsunuz ama her şey bir anda böyle yerle yeksan veriyor. Bir yarım kalmışlık duygusuyla geliyorsunuz ama diğer taraftan başka bir tarafınızda evet bunlar oluyor ve olacak. Bizim de kamu sağ sorumluluğumuz tam da bu noktada e, tüm dinleyicileri ve destekçileri dayanışmaya çağırmak olmalı diyorsunuz ama nasıl yapacağız diyorsunuz. Böyle bir çelişki yaşıyoruz ee, yayıncılığında bir anlamda cilvesi de denilebilir bu galiba doğasında evet. olan bir şey galiba. Olumlu tarafta yer almakta yarar var diye evet. düşünüyorum. Ee, ben de akşam bir düğünden çıktım ama bu sabah böylesi haberlerle e, uyandım. İkiledim gerçekten ama her şeye rağmen ben de e, Nevruz'u kutluyorum. E, yaşam devam etmek durumunda. Evet. E, Yaraları sarmak gerek e, ve yola devam etmek gerek diye düşünüyorum. Elbette aynı, aynı fikirdeyim. Çok teşekkür Peki bizim için ne, ne getirdiniz ne çalalım Aydın Bey? Koko Taylor dinletmek isterim. Koko hmm. Taylor yıllar önce de burada Türkiye'de de seyretme fırsatı, dinleme fırsatı bulmuştuk. Evet. Çok da olağanüstü bir figür. Sevdiğim bir ses. Ee, çok iyi bir blues şarkıysı diye evet. değerlendiririm. Ee, onu getirdim bugün. Çok teşekkür ederim. Bir de e, telefon numaramızı da sizin ağzınızdan e, duyabilirsek. 212 alan koduyla 343 41 41 numaralı telefona desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. ''Save your breath'' Kolpo dinlemekteyiz Aydın Ulu Sakarya'nın ''Bizim için seçtiği nefesini sakla'' Adlı parça Evet, Deniz Destek Projesi özel yayını için getirdiği parça Aydın Ulusak Aydın Ulusak Alya'nın de bekliyoruz. Aydın Bey çok çok teşekkür ediyoruz misafirimiz olduğunuz için, destek özel yayınına katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu değişik deneyimi bana tatladığınız için. Çok, çok mutlu. İyi oldum. yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Ve bekliyoruz 0212 343 <gülüyor> 41 41. <gülüyor> İçik Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 12. Radyo Şenliği